454 numaralı konu Hazreti Peygamberin cihada gidenleri uğurlamak için yürümesi ve onlara dua etmesi Evet Hazreti Peygamber sahabilerden birkaç kişiyi kabine eşrefi öldürmek üzere gönderirken onlarla beraber Baküyül gargad a kadar yürüdü ve onlara Allah'ın adıyla gidiniz, Yarab, onlara yardımcı ol diye dua etti.